Kuşları, 7. bölüm. Yazan Colin Maculo, radyoya uygulayan Nuran Devrez. Yöneten Osman Korat, efekt Mehmet Turgut. Sanatçılar Anlatan Bozkurt Kuruç Ralf Döbrikasar Kerim Afşar Maggie Olcay Poyraz Fii Beyhan Gönemç Luke Nurtekin Odadaşı Stewart Ejder Akışık Başpiskopos Alpay İzbrat Mini Suna Akber Jimmy Ertan Savaşçı Jogi Ömer Yüksel Uzun yıllar yoksulluk çektikten sonra Baba Pedicleer'in milyoner ablasının ölümü üzerine Clery ailesi Avustralya'nın en zengin çiftliklerinden birinde iyi bir hayat yaşamaya başlarlar. Ailenin tek kızı Megi, küçüklüğünden beri rahip Ralph de Bricassarel'in duygularla bağlıdır. Rahip de bu duygulu ve mutsuz çocuğu sever. Onunla ilgilenir. Megi büyüdükçe ikisi arasındaki sevginin niteliği de değişir. Fakat Ralph hayatını tanrıya adamış bir din adamı olduğundan Megiden ve onun sevgisinden uzak durmaya çalışır. Kilise kendisini Sydney'deki merkezde başpiskopos yardımcısı olarak görevlendirince Ralph Drogeda çiftliğinden uzaklaşır. Megi ise hep bu kendinden 18 yaş büyük ama çok çekici ve yakışıklı bir adam olan Ralph'ın hayaliyle yaşamaktadır. Bir gün büyük bir yangın baba Paddy'nin ölümüne neden olur. Bu ailenin en büyük oğlu Frank'ın ömür boyu hapse mahkum olmasından sonra Clariler için ikinci bir darbedir. benim, rafta bir tasar. Oh, peder! Oh, peder! Neyi ettiniz geldiniz? Burada herkesin size ihtiyacı var. Oh, ne felaketliyim. Evet, evet ama o kadar da büyütme canım. Oh, Sidney'den uçakla geldim. Uçak burun üstü dikilince bir yere çarpmış olacağım... ...kaburgalarım incindi. O vaziyette saatlerce at üstündeydim. O mini yeter artık, kes ağlamayı. Biliyorum yangın çok büyük ve korkunçtu. Ama dünyanın sonu gelmedi ya. Demek bilmiyorsunuz. Neyi, ne var? Mike'ler öldü yangında. Megi Megi <gülüyor> nerede? Oturma odasında. Öfeder. <gülüyor> Megi. Siz... Siz, siz geldiniz, Hı. buradasınız. Megi. Oh, Megi, yağmurdan sırılsıklamam yavrucuğum. Ah. Bırak, bırak sen de ıslanacaksın. Zararı yok. Geldiniz ya. Geldim Megi. Sizlerin güven içinde olduğunuzu görmek istedim. Ah. Bana ihtiyacınız olduğunu hissediyordum. Az önce öğrendim nasıl oldu Megi. Yangından önce başka bir çiftliğe gitmişti. Sonradan anladığımıza göre yıldırımlar yangın çıkarmış Bir tanesi de babamın altında bulunduğu ağaca isabet etmiş Ağaç, etraftaki çalılar her şeyi her şey birden tutuşmuş olmalı Tanrım oh, sizi nasıl aradım Size böyle sarılıp başımı göğsünüze dayamayı ne kadar istedim baş Megi Canınızı mı acıttım? Ne ee, var? Sanırım uçak kötü iniş yapınca sırtım incindi Çıkarın şunu bakayım Çıkarın oh, Ralf Sırtınız çürüyor. Ta canım bondan buraya kadar da at üstünde bu vaziyette geldiniz kim bilir ne kadar ağrıyordur. Önemi yok Megi, önemi yok. Megi, ne yapıyorsun? Ralph. Oh, Ralph. Megi, Megi sevgilim. Megi dur. Yalvarırım dur. Şunu bil ki seni seviyorum, hep seveceğim ama ben din adamıyım lütfen. Lütfen bana yardımcı ol. İşimi güçleştirme Megi. Peki Alfa, merak etme. Dur sana bir merhem getireyim. Umarım sırtını benim öpücüklerimden daha iyi tedavi eder. Nasılsın Fee? Dayanıcıyım Peder. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bir şeye dayanabildiğim gibi buna da dayanıcıyım. Ne de olsa oğullarım var. Frank'i saymasak bile dört oğlum var. Fih ya kızın? Ara sıra bir de kızın olduğu aklına gelmiyor mu? Sadece onun benim kadar acı çekmemesini diliyorum. Onun için yapabileceğim başka hiçbir şey yok. Zavallı Maggie. Yıllar önce onu ilk gördüğümde hemen anlamıştım. Yapayalnız bir çocuktu. Oğullar hep önce gelir peder. Kadınlar için tabii. Peder biliyor musunuz? Pedi'yi ne kadar çok sevdiğimi daha yeni anladım. Onu yitirdikten sonra. Ne kadar geçti mi? Ona sarılabilseydim. Kendisine ne kadar çok sevdiğimi söyleyebilseydim. Neden? Neden sanki yapmadım? O beni hep sevdi. Karşılık beklemeden sevdi. Bense bir gün bile sevdiğimi söylemedim. Neden? Neden neden bunu esirgedim ondan? Sevdiğinin farkında değildin çünkü. Artık çok geç. Her şeyi neden bu kadar geç fark ediyoruz? Fee'yi çok kalamayacağım. Baş hemen döneceğime söz verdim. Dinle bak Fee'yi. Rica ediyorum. Maggie'nin varlığını unutma. Ona iyi bak. Çünkü onu ihmal ettiğini biliyorum. Megi küçükten beri kendi kendine bakmaya alışıktır peder. Yalnız karnının doyup üşümemesini kastetmiyorum. Problemleriyle, duygularıyla ilgilenmelisin Fee'yi. Lütfen kızının mutlu olmasına çalış Delikanlarla tanışmasına yardımcı ol Onlarla dansa gezmeye gitmesi için teşvik et ah, Şu an bunlar beni hiç ilgilendirmiyor ama Peki peder çalışırım Peki evlenmeli bir yuvası olmalı Mutlu olmalı Peki Söz veriyorum Evet canım. Oh, bana veda etmeden mi gidiyordunuz yoksa? Uyuduğunu sanıyordum. Annene seni benim için öpmesini söyledim. <gülüyor> Bakın ne buldum. Onca yangın. O müthiş kuraklık. O üç gün süren yağmurdan sonra... ...hala canlı kalabilmiş bir gül. Küçücük pembe bir gonca. Evet? Hiç. Sizin için kopardım. Buna bakarak beni anarsınız diye düşündüm senin bana hatırlatacak bir şeye ihtiyacım yok Ben seni içimde taşıyorum biliyorsun Hem istesem bile bu gerçeği senden saklayamıyorum Lütfen, hatırım için bunu incilinizin arasına koyun Gördükçe beni hatırlarsınız Ve başka şeyleri oh, Birlikte olduğumuz her anı Atla gezmelerimizi, konuşmalarımızı hepsini lütfen Lütfen peki, peki. Onu incilimin arasında saklayacağım. Yoksa sen de benden bir anı mı istiyorsun? Evet Ya veremem Çünkü senin beni unutmanı istiyorum Etrafına bakmanı kendine göre bir genç bulup evlenmeni istiyorum Çocukların olmasını anneliği tatmanı istiyorum Çocukları ne kadar sevdiğini biliyorum Kardeşine annenden bile iyi bakardın Kendini benden koparmak ki Kiliseyi hiçbir zaman terk edemem ve açık konuşayım terk etmeyi de istemiyorum Benim yerim orası Onu başka hiç kimse için Ve hiçbir hayat şekline değişmem Seni hiçbir zaman bir koca olarak sevemem Bağışla benimmek Hiç olmazsa Bir veda öpücüğü. Hayır, Hayır Hoşçakal Beni unuyor Gel bakalım Rav. Yorgun görünüyorsun. Daha çok üzgünüm efendim. Doğruca odama çıkacaktım ama... ...bu yolculuğa izin verdiğiniz için... ...size teşekkür etmeden geçemedim Sayın Başpsikopos. O ailenin senin için... ...ne kadar önemli olduğunu anlıyorum. Nasıl yangından çok zarar... ...görmüşler mi? Evin reisi Bay Clare ölmüş. Çok yazık. Şu halde senin teselliğine... ...ihtiyaçları vardı. Evet efendim. Yardımcı olduğumu umarım. Bu aile Rav. Ee, bütün fertlerini aynı derecede mi seviyorsun Yoksa aralarında daha çok sevgini kazananlar var mı Hepsini seviyorum ama Evet Rav Sayın Başpiskopos'um Bu çok zor bir soru Yine de cevap vermelisin dostum İçlerinden birini daha fazla seviyorum efendim Maggie Belki de aile onunla pek ilgilenmediği için Öteden beri bu kızın sorumluluğunu duymuşumdur Kaç yaşında bu meki? Emin değilim ama 20 civarında olmalı. Neyse ki bu defa annesi onu gençlerle eğlenceye, dansa gitmek için teşvik ne söz verdi. Hmm, yani onu ıssız bir çiftlikte solup gitmesini pek istemiyorsun öyle mi? Öyle efendim. Şey, izin verirseniz ben odama çekilip dinleneyim. Tabii ama haberleri duymadan önce değil. Haber? Evet ya. Sen yokken Roma'dan bir haber geldi... Vatikan'dan seni kutlamalıyım Ralph. Çünkü çünkü artık başpiskopası oluyorsun. Doğrusu bu hızlı yükselişine şaşmamak elde değil dostum. Yarın sabah ben Batı'ya gideceğim. Hmm. Kogi'de Kuzey'deki çiftlikleri yokmayacak. Sen ne yapacaksın? Bak arkadaşım. Nerede en çok iş var ben orayı bulacağım. Çalışmaktan yılmam. Gerekirse dört saat uyur yirmi saat çalışırım. Boğa gibiyim. Yok artık. Ciddi söylüyorum. Yeter ki para olsun. Ah, bütün istediğim arkadaşım günün birinde kendi çiftliğimin sahibi olmak. Çünkü bu işin sonu yok. Haklısın. Onun bunun yanında çalışmayla ne geçiyor elimize? Aslında bu işin daha kestirme yolu var ama olmadı. Şansımız yaver gitmedi. Nasıl? En iyisi zengin bir kız almak. Ben Kuzeyde Parkana çiftliğinde iki yıl çalıştım. Zengin bir çiftlik. Sahibinin de çirkin mi çirkin bir kızı var. Tek mirasçı. Kız bana bayıraktı. yaktı e, hakkı var. Sen de az yakışıklı değilsin. Ama yani. babası bırakmadı herif. Kızını evlendirmedi benimle. Tövbe şansa bak. Ha, kız hala öyle oturur. Baktım bana iş yok hadi eyvallah deyip düştüm yola. Bu kez başka bir çiftlikte mola verdim. Sahibisi buldu bir kadın. Fena da değil hani. <gülüyor> Tam kadının gönlünü yaptı. Tüm akrabaları eşi dostu doluşup kaydırdılar. Bu herif senin paranı malını mülkünü elinden alır diyerekten <gülüyor> Alırdın ya Yahu niye alayım birlikte geçinir giderdik işte her şeyi paylaşırdık Bak öyleyse sana bir akıl vereyim Hı. Madem çok işten korkmuyorsun çalışmayı seviyorsun Ya severim gerçekten Öyleyse sen Drogeda çiftliğine git Evin güzel bir kızı var Ah güzel olmasa daha iyi Güzel oldu mu gözü yükseklerde, burnu büyük olur Böyle yanaşmalara bakmazlar ...benim gibi yakışıklı da olsa. Sen de amma alçak gönülsün ha. Kulağını aç. Bu kızın hiçbir erkekle ilişkisi yok. Hmm. İçine kapanık. Çiftlikte erkek gibi çalışır. Evet. Sessiz iyi bir kıza benziyor adı megi unutma ha, unutmam hele çiftliğe bir varayım bakıyorsun kız sana kesiliyor Hey, ee, kafayı da çalıştırdık <gülüyor> mı he? sen becerirsin bu işi beluk hadi luk göster kendini üçüncüsünde kır şeytanın bacağını <gülüyor> yapacağız bir şeyler yaşa be hadi şerefe şerefe <gülüyor> Çiftliğin durumu nasıl istiyordu? Ben son günlerde ilgilenemedim Yağmurun fazla oluşu iyi değil anne Merinoslar yağmura dayanıklı değiller Hastalanıyorlar Kuzulama zamanına kadar toprak kurumazsa Yavruların çoğu da ölür O halde onları otluğa salmadan beslemenin yolunu bulmaz Yeterli adamımız yok Şimdi tüm çiftliklerde en hareketli dönem olduğundan Adam bulmak da zor ha. Ama bu sabah biri geldi Söylediğine göre on kişinin işini yapabilirmiş <gülüyor> Hep öyle derler Güçlü kuvvetli biri Çalışmayı da seviyormuş Evli mi? Sanmam sen bilirsin, gözün tuttuysa al. Barakalardan birine yerleşir. Evet, alsak iyi olacak bence de. Adı neymiş? Luke Onyel. Zipek gömlekle at üstünde... ...bir an ona ne kadar benzettim. İyi günler küçük hanım. <gülüyor> İyi günler. Oh tanrım. Ralph gibi mavi gözlü. Gerçekten benziyor ona. Siz evin küçük hanımısınız mısınız değil mi? <gülüyor> Benim adım Luke. Luke O'Neill. Altı haftadır da çalışıyorum. Ama sizi daha önce yakından görmedim. Onun gülüşü. Yok hayır... Dişleri benziyor yalnızca Bir de gözleri Küçük hanım halimle sizi bu kadar şaşırtacak ne var oh, Kusura bakmayın Bir an sizi birine benzettim de ah, Öyle mi Kim acaba Önemi yok Hem çok benziyor hem de hiç benzemiyorsunuz Tuhaf bir şey <gülüyor> Bir şey anladım sen ne olayım Ama istediğiniz kadar süzebilirsiniz Küçük bayan Megi Bundan hiç rahatsız olmam ama ben beni küçük adımla çağırmanızdan rahatsız oluyorum Bay O'Neill Bayan Clary demenizi istiyorum Ama ben yine de size McGee diyeceğim çünkü böyle istiyorum Küstah birisiniz Bay O'Neill Ama bana terbihimi bozduramazsınız <gülüyor> Şunu o sevimli küçük kafanıza koyun Megi. Ben ne istersem onu yaparım Hadi şimdilik hoşçakalın Megi. <gülüyor> Diken Kuşları'nın yedinci bölümünü dinlediniz.